bir anla değişir vaziyet Burası modern sabahlar sevgili sanatı severler Pazartesi sabahının gazetelerini Oktay Demirci ve Fahiri stüdyomuzdalar Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk efendim, günaydın hoş, bulduk, efendim. hoş bulduk Günaydın diyoruz Bir Yoğun kez bir daha gündem Yağmurlu bir hava Buyurun Islak bir gündem diyebilir miyiz? Ya ıslak olması istiyorsanız <gülüyor> şey de olabilir. Islak ve tüyleri üpermiş bir günden. Tit tit titriyor. Üstünde de beyaz bir gömlek var ve yapışmış. Her gün böyle bir. Havanın gündem. ıslak olması bence daha doğru. Islak bir hava. Islak bir, bir hava ıslak ve sokaklar. ıslak sokaklar. Islak sokaklar. Oktay'da bak nasıl romantik. Sen nasıl erotik hemen böyle hayvansı yönünü ortaya çıkarıyorsun. Ama Oktay duygusal yönüyle ortamı yumuşatıyor. Sen o zaman hayvanla insan arasında gidip gelen biri olarak tam dengeyi tutturuyorsun. Evet. Değil mi? Evet, e, kusursuz uyum diyoruz. Hayvanla duygusallı. Muhtay Bey isterseniz siz başlayın gündem yoğun madem. Madem madem mi? Şöyle yapalım o zaman. Gagavuz oyunu e, akşam gazetesinin manşeti ama vereceğimiz haber bu değil. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <Ne verecek gülüyor> bu olmamalı. Evet hemen altında e, biliyorsun Fahir Gözün Aydın Survivor başladı. Başladı acım sonsuzdu ve Peki, sensiz başladı. Sensiz başladı evet Faiz. Ya ben biraz sakatlıklar falan izledim mi arkadaşlarını. Ya. İzledim arkadaşlarımı izledim. Şey dedin mi şu adamları aldılar beni almalılar diye hayıflandın mı? Ha ben biraz çok mutlu oldum. Niye? Ben orada büyük olaylara yani herhalde programın bekası açısından beni almadılar tahmin ediyorum. Sen ederim. abicim sakinleştirirdin ortamları ya. Yok Sen be. Sen çünkü gençlerin abisi kıvamında olurdun Ya bir programda. tane kasık kadar herif vardı şey diyor. Ya daha takım olamıyoruz ya. İstanbul'da arkadaşlarımın suratına nasıl bakacağım yani? Bir seslinde bir de no ya, var sen o sırada köşeye geçip bizim söylediklerimizi düşünüp keyfe gelirdin faiz. İstanbul'da arkadaşlarımın suratına nasıl bakacağım derken bu yarışmaya katılıp vezir olduk anlamında mı? <gülüyor> Tabii canım o ondan on şey Hayır canım ya ama ben size yemin ediyorum herkesin gözü önünde şöyle teşekküre bir borç biliyorum. Gerçekten de beni köstekleyerek efendim yolma çeşitli engel ben bu katılamamamda da sizin parmağınız olduğunu düşünüyorum. Niyeyse e, artık oraya Acun'a hayır. şey mi yazdınız? Mail mi attınız? Fahir'cim bak inan gerek Oktay abin <gülüyor> gerek ben. Oraya katılıp kendini rezil etmek için etmen için elimizden gelen her şeyi yaptık. Acun'a yazdığımız mektupların haddi hesabı yok. Şu çocuğu alın. Şu çocuğu alın. Ben anlayam, büyük, bunu gene iyi hayır, böyle, yaptınız. Böyle düşünme hakikaten şey gibi oluyor. Yani hala kafanın bir kenarında benim onlardan neyim eksik diye düşündüğünü hissediyorum. Ya ben Çünkü yani biz yazmamış olsak demek ki katılıyoruz. Çok, <gülüyor> çok, çok farklı belki. olabilirdi. Ben direkt hemen Yunan Yunan tarafı da psikopat. Bütün psikopatları toplamışlar bir adaya, bir de ayrı ayrı ada veriyorlarmış. Keşke. Tabii, Tabii sonradan bir tek ada var. Yunan adası, Türk adası. neyi kurguluyorlar o zaman bu neyin alıp veremiyorlar? Yar, yarışma şimdi. Bir sonra bir araya gelme var, bütünleşme var. Yani Aa. şimdi e, yenilen takımlardan hep bir adam gidiyor. Sonra bütünleşme sırasında ee, mesela Yunanlar daha kalabalık olmak istiyorlar. Bir de bir araya gelme kısmı var. Zaten çekimler bitti, yapıldı ya yazın ortası. Hadi ya belli yani ne peyde, ne yapayım. ne olduğu belli yani. Ama teşekkürü bir borç biliyorum. Yine de çok sağlıyorsun. Ee, bunu kısmet diyorum. Bir sonraki Survivor'a Artık Survivor olmaz. Başka kendini rezil edebileceğin bir ortam bulursun fayda. Bu ikinci yarışmaya da katılacağım. Neydi onun adı? Ne o? bir şey var faktör difer faktör o kadar. sefer şansıma difer faktörde deneyeceğim tamam yolun açıksa sen bu kafayla gidersen zaten durduramaz ki kimse özel bir şirkette çalışıyor diye verirsen işini çok seviniriz Fahir. radyo ot falan dedirtme biz de yayından falan Ama ben, dinliyorum abi oradan tanıyorum dersin. radyo ot'un <gülüyor> <gülüyor> şeyini falan da yapayım herkes tanısın ister mesela arjantin'de mi yapılıyor nerede yapılıyor Öyle bir yerde yapılıyor. faktör bir faktör. Fear Factor. Orada ben... Kolombiya'da yapılıyor. Kolombiya'da. Zaman. Bak Üzümler. ne güzel. Kolombiya'da da radyotiği bir numara yapmayı kendime şey edince. Sen önce kendini yap bir numara. <gülüyor> Ondan sonra bize sıra gelince bizi de yaparsın. Sen ama önce kendini. <gülüyor> önce ben. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Hurtay Bey. Rica ederim bir şey söylemedim. Türkiye 1-0 öndeymiş. Panama'da çekimler hala devam ediyormuş Faiz. bu arada. Ee, maalesef 9 kişi kalmış. Yunan takma falan fıstık. Buyurun buyuralım. O zaman ülkemizden çok önemli biz haber veriyoruz arkasını getirmiyoruz diye kimse düşünmesin. Ee, Van'daki kediler yüzünden yaşanan esaret nihayet dün sona erdi. Ne esareti? Şimdi Van, Van kedileri... kedilerini böyle bir çiftliğe almışlardı galiba. Yolu kapatmışlardı o mu? Şimdi, aha, çiftlikte bunları yürüyor, rahatsız edilmesine diye onların da hakikaten ne kadar rahat bir hayatı varmış. Çiftlikte... Onlar tam yolun üstünde bu arada ya. Nerede? Nasıl? Hangi yolu kapatıyorlar? O Hemen yolu kapatıyorlar. Yolun kenarında. İşte yolu, anayolu mu kapatmışlar? Anayolu kapatmışlar. Yani, Opti'ye gidenler nasıl gidecek? Oradan Opti'ye gidiliyor. Maalesef gidiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gidiliyor e, Kedilerin çünkü efendim şey diye şikayette bulmuşlar. Gözlerimizde çapak oluyor. <gülüyor> Rahatsız oluyoruz. Çiftleşemiyoruz. E, yalasınlar gözde çapakları. Öyle o mi? da bir yakınlaşma yaratır yani. Bir, bir de, de göz yalamak ya? çirkin bir şey ya. Normalde mesela tüy yalanır da kıl falan yalayınca bir şey olmuyor da göz yani bu. Böyle şu çapakları pütür pütür oradan alaka hoşuna gidiyor. E, araba farlarından mı olmuş? Yo toz kaldırıyormuş arabalar geçerken. Gözlenmiş çapak oldu. Bir bak oldu diye ama köylüler e, artık çiftleşme dönemi bitti. Nihayet sona erdi. Bir rahat nefes alacaklar. Tekrar bir iki ay daha artık şey, sıra rahat, bize rahat. geldi demiş. Bu kedilerin Aman Mart'ta o. şey yapması öyle bir şey yokmuş. Çiftleşmesi çoktan. falan yalan değil mi ya? Yok yok öyle. Van kedisi, dönem dönem bunlar şey yapıyor. Van kedisi iki aylık periyotlar halinde tüm sene. Tüm seneye yayılmış evet. bir şekilde. O çok güzel. güzel seneye yayılması. E, artık tam <gülüyor> ona da mı şey? özeniyor Fahim? ne? <gülüyor> Türk seneye <ne>? Sen... <gülüyor> evet, çok Tabii güzel insanlar da. da çok farklı ya, o yüzden günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın buyurun efendim Almanlar Angela Merkel'den sonra biliyorsunuz e, yeni başbakanını seçmeye Kaş. hazırlanıyor ha, onlarda da mı seçim var? Hı hı. E, şimdi bunun için en büyük aday ikinci kez Berlin Eyalet Başbakanı seçilen Klaus Wolveright, Klaus Kinski Kla o ne güzel adamdı ya, ya. Hiç kıymetini bile Öldü mü o? Ne oldu? Yo, öldü. Kazada mı öldü? Duruyor canım duruyor, duruyor mu? Duruyor Oğlum 15 yıl önceki hali ya. 15 yıl önce mi Fahir? 14 <gülüyor> senede olabilir Oktay 2010'da seçimler varmış e, Almanya'da Anket yapılmış araştırma şirketleri Woeverreit'in başbakan olmasını isteyenlerin oranının %60'a kadar e, çıktığını belirtmiş Eyalette Ve, mi yoksa tüm ülke genelinde mi? Ülke genelinde canım Angela Merkel Merkel Angela'dan bahsediyorum Oktay 5 sene sonra konuşacağımız şey Niye gündeme taşındı? Bir de Almanya gündemi ne bileyim abi gazeteye yazmışlar. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer seçilirse dünyada bir ilke imza atacakmış. Neymiş ilk? Klaus Woverheit. Çünkü ilk kez Almanya'nın başbakanı Neşeli olacakmış. Neşeli başbakan. Nasıl Neşeli? Şeyde Merkel de Neşeli. Öyle değil. Neşeli değil canım kadın. gördük çıplak fotoğrafla daha ne neşe? Ya çıplak derken o kadar değilse o şeyde zaten tadı kaçmıştı fotoğrafları görünce. Yani o kadar Yüzünü var. büyümüştü. Nasıl neşeli? Espirli bir adam. adam hayatımın her gününü faşin gibi yaşıyorum mu demiş. Hayır ya böyle yani e, hem cinsleriyle beraber neşelenen kişiye neşeli diyoruz biz. Ama şimdi biz siyaset dünyası. Özellikle Türkiye'de de mesela e, hep erkekler ağırlıkta Hı. görüyoruz, eğleniyorlar işte mecliste şakalar oluyor, bilmem neler oluyor. Tabii canım hep öyle. Kamyon kamyon fındık geliyor ha bire bir gülmeler. Ondan sonra o bir bitiyor, kamyon oluyor. kamyon cezare geliyor. Haydi o bitiyor. Ya zaten neşe var meclis çatısı altında. Şimdi o zaman düzelteyim ben. Ee, Klaus Waveright şey yapmış. söylemiş zaten. Ne söylemiş? Ben demiş. <gülüyor> ben. <gülüyor> böyle, <gülüyor> ben demiş eşsin sevdim demiş. Guyum yani demiş. Guy mu? Evet. ama dedim. E ne yapalım? Bu, bu <gülüyor> sistem de bekleniyor şimdi. Ne, yani yani buna rağmen %60'lara çıkarmış diye söyleniyor. Buna rağmen mi demiş? Onun sayesinde biri, de olabilir. Bunun sayesinde demiş. yani demiş. Peki Orada çok özür dilerim. Bunlarda first lady'lik kurumu falan var mı? Ama, yani mesela first lady'lik kurumu yok mu? Bilmiyorum. Vardır canım. Vardır Almanya'da böyle bir evlilik var mı? yok evlilik değil. Evli, bekar olur. Değil canım tabi. Evli olmak şart. Bekar başbakan da olmaz be. Niye canım çok şık olur bekar başbakan. Mesela neydi o film Love Actually'de. <gülüyor> Baş Hugh Grant bekar başbakan. Doğru. ]'de. Çok güzel bir örnek verdiniz. Siz. Bence bekar başbakan eski masalsı bir dünya yaratır yani şeyler için. prens gibi. Prince gibi. Bizde yani başbakanlık bekar başbakan. De bekar başbakan. Düşünelim şöyle. Düşünelim şöyle bir okuyalım. Yoktu ama şey vardı. Yok. Genel başkan vardı. Kimdi? Devlet Bahçeli bekerdi mesela. Ha doğru. Başka da yoktu galiba. Başka da yoktu evet. Cem Boyner vardı parti başkanı olarak. O sonradan mı evlendi yoksa? Yok evliydi o zaman. Yok evet, <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani düşününce hakikaten bekar başbakan çok güzel ama tabii genç kızların hayallerini süslemeyecek bu durumda. Belki başka türlü bir hayal Kaç versiyse. yaşlarında kaç yaş ben, ben onu döndürürüm diye düşündüm Alman genç kızları hayaller kurabilir Kim kaç yaşında Fahir? Bu... Klaus Wohverheit Klaus mı? 52 so... yaşında Kaç? 52 Peki, Yani 52. 4, 4 sene sonra 50 de... <gülüyor> <gülüyor> 56 yaşında olacak Fahir 56 yaşında da uy olacağını söylemiş Söz veriyorum Vay be 52 isimde neysem 56'mda da oyum E çok eğlenceli olacak o zaman Almanya bundan sonra Hep faşing hep faşing <gülüyor> Değil mi yani benim anladım. Ama şimdi düşünün artık böyle meclis çatısı altında bir şeyler de değişebilir. E önce bir muhalefetin yüklenmesi Böyle oldu. renkli gömleklerle mi geçecek yoksa aynı ciddiyeti taşıyacaksa? Ne anladık biz bundan? Yok değişik bir faşita. yaklaşım getirecek mi yani? Değişik bir yaklaşım getirmiş bile ya. Bir tişört, tişört falan giymiş. Bir atkı var boynunda böyle renkli renkli. Hadi ya. Çok yapacağım. güzel ya. Ha, Hayat diye mi çıkaracakmış ya Yan tarafında da e, Hohen Kubicki var. O bu yani kubiki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kubik sanatlarda uzman olan kişiye neden Almanya'da? Kubiki. Danışmanı mı? <gülüyor> yani kubiki. Hayır canım arkadaş ya. Ha, Peki çok özür diliyorum. Buyurun. Şimdi başbakan dediğin bir ülkenin e, Berkemi ya. Berkemi ve diğer başbakanlarla da başa baş görüşen bir insan. Evet. Bugün mesela Merke'nin birisi. Başa baş başa demek Baş başa yani <gülüyor> Ee, şey oluyorlar hani baş özel görüşme oluyor ya. <gülüyor> tamam. O özel görüşmelerde. Evet. Bu zaten mesela, hastası. Bu bir el ele. El tut... işte şeylerde de doluşuyorsun. Abdullah'la özel şey de tut, tut, tamam. el ele. Zaten mesela Merkel'le masaj yapılıyor dedikodular çıkıyor şimdi iki başbakan. Bir tanesi de böyle neşeli olunca dedikodular çıkmayacak. Mı? Veya başbakanlar ürkmez mi? Beni bırakmayın ya böyle bir, böyle bir, şey, bir şey olur falan ben ne yapacağım bilmeden falan gibi. E şimdi Almanya ile görüşürken zaten e, diğer başbakanlar temkinli oluyor ya. Oradan alışkınlar abi. Pardon yani. neden? E i̇şte Angela Merkel hani bu tür dedikodular çıkmasın diye. Angela Merkel evli değil ama mi? Ama şimdi evli. Angela Merkel mı? Kocası ölmüş mü kız? <gülüyor> <Kaza'da da ölmüş. gülüyor> hayır canım evli. Çünkü kadının aklı çıkar. Ama şimdi yine kadınla beraber olmak ayrı ama homofobi denen bir şey var yani bu çok da yaygın çünkü başbakanın yanında korumaları olmayacak onunla görüşen başbakan. Doğru söylüyorsun. Ürker adam Ürker adam herkes öyle rahat olamaz ki. Valla zamanla alışacağız be. Mesela el sıkışma olacak ondan sonra bir ülke ülke elini çeke çek gel Yer tut elini, tut elini tut herkesin elleri de. de buz gibi olur adam da bir rahatsız olur çünkü korku beraberinde no, kanı evet. çekiliyor. Kanı çekince ne oluyor? Eller, ayaklar buz kesiyor. O zaman 4 yıl sonra Almanya'nın uluslararası ilişkileri ya çok sıcak olacak ya çok soğuk olacak. Bence ben ne sıcak çok sıcak olacak, ne çok soğuk olacağını düşünüyorum. Bence ben sıcak olacağını düşünüyorum. Herkes sırayla söylüyor diye fikrimi söyledim. Peki şey olursa mesela bir görüşme imzalanacak. Bazen bunların çok yoğun oluyor ya gündemleri. Hı. Hmm. Evet hep ee, hani, diyorsun, oradan ne? beş dakika bir görüşüyorlar oradan başka yere açılışa gidiyor oradan şeye gidiyor mesela şimdi öyle bir yoğun gündemde mesela odaya kapandılar ya ya şinel şinel hemen başka bir yere geçilsin diye bu tip sesler gelince tatsız olmayacak şimdi mı? şimdi zaten e, benim hani tahminim şinel hızlı demek orada birden evvel bunu halledelim şinel şinel ya ya diye sesler gelecek kapalı kapıların ardında dünya basınının yansıması bence düşün. Almanya eski şeyini kaybetmişti bir süredir. Ee, pek çok alanda ee, biliyorsunuz Almanya bir sanayi toplumu yahu benim bildiğim kadarıyla Doğru. her türlü sanayin en film sanayinde de olsun e, kültür olsun hep bunlar da bir numara spor olsun tekrar yükseleceği bir dönem geliyor gibi geliyor bana bana da şey gibi geliyor Klaus e, Woverheit başbakan olduğu zaman e, biliyorsun mesela Angela Merkel Türkiye geldiği zaman eşi geldi mi? gelmedi ya da başka biri işte Türkiye'ye geleceği zaman eşi geliyor mu? gelmiyor genelde gelmiyor böyle kısa ziyaretlerde ama Hoyan Kubiki sürekli başbakan, geleceğin başbakanı e, Klaus'un yanında olacak gibi geliyor bana. Böyle olunca da o tür şeyler işte yanlış anlaşılmaz. Danış, o şinel şinel gibi danış, şeyler. Çünkü zaten beraberler ya. Aha, herhalde bizim başbakan kenardadır. <gülüyor> <gülüyor> Aralarında anlaşılmıyor. Ama içeriden şöyle bir ses gelirse. Günaydın, günay aydın ay, dın dın, dın, dın. Günay, ay, ay. İlkal hey insanlar anlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Efendim ee, Oktay Bey size bir kırgınlığım var. Niye ne oldu abi <gülüyor> ne yaptım? Lütfen. Özür <gülüyor> dilerim. <Üzülüyorum>. Ne oldu? <gülüyor> Dargınlık mı kırgınlık mı? En başta onu netleştirelim. Yanlış anlaşılmasın. Yani kırgınlık. Kırgınım. Kırgınsın. Yani kırgınım dargın değilim. Dargın Sadece değil kırıldım o kadar. Bir şarkı Allah. vardı bununla ilgili onu hatırlayamadım ona çok üzülüyorum. Ha, üzgün değilim kırgınım. Onun gibi bir şey Oktay. Zamanında bir haber veriyorsun evet. Sonra o haberi peşine düşmüyorsun Ve ben senin pisliğini ben toplamak zorunda kalıyorum Haklı çocuk Hayır Özür dilerim. Neydi hayır. Kolombiya'da ne olmuştu Kolombiya'da Kolombiya'da Ne oldu kokainin kilosu <gülüyor> Kaça çıktı <gülüyor> ona isyan etmiş halk zaten Kokainin kilosu mu Hayır ne olmuştu Kolombiya'da bir şey olmuştu Toros olabilir <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ne olmuştu Kolombiya'da? Kadınlar bir eylem başlatmış diye. Ha evet tamam doğru. Kadınlar eylem başlatmış. Mafya e, mafyaya e, katılan kocalarını, karıları e, e, artık kapatmışlardı. Kapılarını kapatmışlardı. Yap, eğer şiddeti bırakmazsanız demişlerdi. Niye efedersiniz şiddeti? Evet şiddeti bırakmazsanız. Şiddeti bırakmazsanız bunu bırakacaksınız mecburen diye. Valla mafya mafya dinlemiyor gerçekten de. Ee, suç oranı yarı yarıya azalmış. Ee, kadınlar büyük başarı kazanmışlar. Bu olaydan sonra mı? Bu, ola bu olaydan sonra. Başka bir olaya bağlayamıyoruz. Gerçekten ülkedeki 18-25 yaş arasındaki kadınların %90'ında böyle bir eylem başlamış. Yani kocaları mahvede olmayanlar da hazır böyle bir eylem başlamışken ee zaten diyelim falan. Onlar <gülüyor> ne diye peki Gerekçe ne? Ya abi işte böyle bir şey oluyor. Böyle kadınlar arasında bir dayanışma mı diyeyim? Onlara destek verme anlamında mı diyeyim yoksa imrenme mi diyeyim? E, 12 gün içinde suç oranı yarı yarıya azalmış. E, bir de şarkı bestelemişler. Bunu da radyolarda çalıyorlar. Neymiş şarkının sözleri? Ya şarkının sözlerini ben şey yapmayayım da söyleyebileceğim yerlerini kapattık. Kapattım pencere bir kapıları mı? Bir, bir işte. kapattım dediğin ne? E, tamam canım söyle. Yerlerini diyor. söylemede. genelde de kapı. işte bacaklar var falan onlarla ilgili. Kapanan yerler. Kapanan yerler. <gülüyor> Küs mü barış mı? E, ve en sonunda onun e, cenazesine gitmektense e, kızmasını tercih ederim. Yani şey. Onun kim? Onun herkesini. Mafia Mafyada öleceğine biraz sinirli dolaşsın diyor. Yani. Ben öyle anlamıyorum. Ya yani çünkü kadınlar hep soruyorlarmış. Kafa kocanız dedi. öldü mü yoksa kazadı mı öldü falan diye. <gülüyor> e kadınlar da bir yıllar içerisinde rahatsız olmuşlar. Şöyle bir şey var şimdi kocası mafyada olmayan kadınların da bu eyleme katılması esprili olmuştur. İyi de onlar niye ne saçma demiyor mu ya kocaları? Aa. Ne saçma ben sen niye katılıyorsun? Şimdi Kadın diyor. Sen Sen mafyadasın. Ama evet. Evet. Ben değilim mafyada ama bana da böyle bir şey geldi. Ben de bir ben, ben bu neyim? sefer daha sinirle sana. <gülüyor> sen yoksun ya, sen ya yoksun hiç, bu İki kişi var abi dur. Tamam. Ondan sonra ben sinirle Onu Oğlum bırak o mafyalı senin yüzünden bir şey olamıyoruz falan diye böyle Sinirle geldiğim zaman Kahvede yani... mi konuşuyorsunuz ben de esnafmışım geliyormuşum <gülüyor> Tamam sen de gelmişsin Ya tamam Abi, sen, sen, de... bu, sen bununla yap ya Tamam ben anlıyorum örneği evet <gülüyor> Tamam sen. sen şimdi mafyadaymışsın Ben mafyada olmam Ben temiz esnafmışım Tamam sen temiz de esnafmışsın Ama arada şeyde yapıyormuşum <gülüyor> Yani <gülüyor> böyle hani küçük işler He. Ama yani pis işler değil böyle işte birisi bir şey isteyecek. Araba satıyor musun? Araba satıyorum şun, çalıyorum şun falan. Tamam. Şimdi ben gelmişim, iyi günler demişim. <gülüyor> i̇yi günler. Oralı var mı? Var. İyi. Sonra Peki ben geliyorum. <gülüyor> o zaman da, da pis geç olsun, ne se şey yap. <gülüyor> i̇şte gittim. Bu örneği de güzel vermiş oldu <gülüyor> <gülüyor> Buyurın efendim. Ay. Buyur Oktay. Amerikanın psikiyatristi biliyorsunuz. Bilmez, biliyoruz. Yani bütün diye bir çocuktu o. <gülüyor> <gülüyor> o kadın kadın. Kadın, kadın, kadın olanından mi? bahsediyorum. Loan Brizendin. Pardon canım. Loan. Loan. Loan Hanım. Onu çünkü şey söylersen hızlı söyleyince lan gibi söylüyorsun. Aynen öyle. Hızlı söylemek lazım zaten. Evet. Loan Hanım yeni bir kitap yazdı. Evet. E, The Female Brain. The Female Brain. Bravo Fire. Teşekkür ederim. Ben biraz daha aksam. En olayım. çok satanlar listesine girmiş Amerika'da. E, Loan Hanım erkeklerle kadınlar arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor. Kadınları ölen... E, ben söyleyebilir miyim? Kadınlar Venus'tan, erkekler Mars'tan. Böyle bir şey mi söylemiş? Olabilir ya. Veya kadınlar Rize'den, erkekler <gülüyor> Kars'tan'dan. Daha teknolojik bir şeyler söylemiş. Daha teknolojik. Nasıl teknolojik? Yani biraz böyle teknolojiye benzetmiş. Kadınlar Jet erkeğin. Mi? gibi mi? Kadınlar... Yani şey. Ha mesela kadınlar, e, kadınlar iPod. Kadınlar iPod, erkekler, erkekler, Walkman. Mesela öyle bir şey. Ama daha net, daha net. Böyle birbirleriyle kıyaslanamayan şeyler kadınlar değil Kadınlar plazma, erkekler LCD mi? Cık, Yok ya. Onlar... Onu zaten onun farkını bilen 3-4 kişi ülkede. İşte orada onu yani... psikolog olmak lazım onun için. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ay şöyle demiş. Kadın beyni Mac gibi çalışır. Erkek beyni ise PC <gülüyor> Mac gibi, gibi çalışır. <gülüyor> PC gibi çalışır demiş. Yani bu yani, derken yani, Macintosh'tan mı bahsediyor? Macintosh'tan güvenilir bilgisayarlardır. Fazla problem çıkartmazlar. Sorun çıktığı zaman düzeltilmesi kolay olur. Virüs girme ihtimali %10'u geçmez. Şimdi Kurulması bizim evdeki durumun aynısı. Bürge Mac kullanıyor işte. Ben PC'ciyim. Ama şöyle durumlar da var. Tamam evet virüsten şey ama mesela Mac'te oyun bulamazsın ama PC'ye öyle mi her taraf oyun kaynar PC oyuncudur diyebilir PC miyiz? PC oyuncudur, Mac'te oyunu yoktur. Zaten yani illa yasal alacaksın. <gülüyor> PC'de korsan oyun da alırsın rahat, her köşe başında bulursun yani. O, doğru söylüyorsun galiba çünkü şöyle demiş buna da değinmiş ya ya çarın şey söylemiyor ama kadın günde bir erkekse 1661 kere düşünür. Neyi 1661? Ney? Kere. Sex. Çok özür diliyorum ya sen tam Yok, oyuncuymuşsun Ege bizim <gülüyor> haberimiz yokmuş ya Oyuncu dediğim bu mu? <gülüyor> Oyuncu dediğim bu galiba 166... <gülüyor> kaç? 1661 erkek kadın Ofta, bir telefon. O 1.661 olmasın Yani evet bana da biraz saçma bana geldi Bana da çok saçma geldi 1.661 olur mu ya 1661 abi Valla net rakam doğru söylüyorum Abi ne düşünüyor arada başka bir şey düşünüyor acıktığını falan 1.661 diye bir şey olur mu ya zaten? Ben de onu söyledim zaten <gülüyor> Şimdi şöyle oluyor gecim şöyle ben sana Sen günde edeyim. kaç defa genel bir şey düşünüyorsun? <gülüyor> fahir'e sorma canım. Fahir istisna bu konuda. Fahir niye soruyorsun sen? sen... Bak gözler fıldır fıldır etmeye başladı. Şimdi düşünüyor kaç defa. Ben herhalde günde 2000 şey falan düşünüyorum. Der. Taş çatlasın yani. Kaç? Oh. Günde 2000 şey düşünüyorsun ve bunun 1661'i seks mi? Ne demek günde evet. kaç? Güç, gün? Ne biçim sorular soruyorsun? Ne benim <gülüyor> ben şimdi? İki tane kendi dedi, ben. <gülüyor> 2 tane birimi şey. olmayan soru sorulur mu ya? Günde kaç tane bir şey düşünüyorsun? Abi benim günde... Ne, ne düşünüyorsun Emin ederim şöyle bir sen e, konuyu açtığında böyle bir dünü değerlendirdim mesela. Kaç defa bir şey düşündüm? Diye. Şöyle en şey, fazla 2000 hadi taş çatlası 2500 şunlara dahil ya Saçmalama ya gözünü seveyim Yataktan ya. kalkayım aa dur bir dakika öbür kanalda şu başlayacaktı dur şunu bitmesine 5 dakika kalmış falan. Bu tip şeyler zaten bunun 1500'ü budur Oğlum zaten te acıktım, temel güzelmiş. ihtiyaçların zaten 200 300 tane tutar. <gülüyor> <Evet, gülüyor> Onların düşünmesen de zaten yaparsın. Yiyeyim, Onları düşünme yapma ki. Dur kaba geldi şunu halledeyim. Dur, Edim, tamam şimdi o zaman... evden çıkacağım bir silineyim ondan sonra hallederim falan filan. İşte benim o zaman o kadar şeyi düşünmeyecek imkanım mı? Eğer Ölce 2000 soruyu, düşünce gideceğim. 1600'ü soruyu... buysa 400 tane de temel düşünce. Öyle mi olacak? Filozof gibi adamsınız valla. <gülüyor> temel düşünce. Ege'ciğim, temel Sen, düşünce dediğim de kabahatimi altıma yapmamak yanlış için Yanlış düşünüyorsun abi, yanlış düşünüyorsun. Şimdi iki tane bir sorunun içinde birimi belli olmayan iki şeyi birden ararsan hata verir senin beynin. Ve şu anda da hata veriyorsun. Ben Niye nasıl fazla bin bilemedin iki bin beş Şey, birimli şey var işte. Ne ha? abi? Doğru, şey, iki şey, bin birimli... şey. konsept diyeyim ben sana. Birim olarak konsept diyoruz. Günde ha. kaç tane... Şey düşünebilirim i̇şte diye bir şey Öyle değil mesela Bu sen bin... Halil bebeği düşün Halil Bebek tamam Halil <gülüyor> günde kaç sefer düşünüyorsun <gülüyor> 700 sen... falan Öyle öyle git bak şimdi 700 oldu Gördün mü? Tamam daha birinci sorudayım Bir Mesela Televizyon hakkında günde kaç kez düşünüyorsun? 2000-3000 E tamam işte iki sorulu bitirdik abi e, 3700 müymüş benim düşüncem? E kalp, yok lan 1661'i ne yaptın abi? Geleceğim abi şimdi çaktırma alıştır alıştır sordum. Evet. Peki mesela zil çaldığı zaman. Evet. Ya, öyle soruyorum. <gülüyor> Bir ses duyduğun zaman apartmanda. Çünkü sizin apartmanın şey açık ya ortası. <gülüyor> Onunla ilgili kaç sefer böyle dikkatin dışarıya yönelik oluyor? Hiç sıfıra yakın. Mesela ben size geldiğimde diyebilirim. O... Ben size geldiğim zaman o arka apartmanda ışık yanıyor ya. Evet. Her seferinde kafamı çevirip oraya bakıyorum ben. İşte ben artık şey yapamıyorum. Çünkü oradan düşüncelerimi harcamış oluyorum. Sıfır diyorum o zaman. Peki günde kaç kere seks düşünürsün? Hiç. Sabah bir düşünürüm. Kalktık. Acaba diye ondan sonra bütün Ama gün hiç İlla seninle etmemiş. ilgili olmasına gerek yok. O kadar bir ha, şey yapma. Başkalarını. Başkalarını, başkalarını, başkalarını gidiyorsun. Karşından bir karı koca geliyorsun. Aa bunlar <gülüyor> ne güzel sevişiyordur. Tebrik ederim falan. Mesela ya, bir canım şöyle mi? bir şey hiç yapıyor musun? Mesela karşıdan bir adam geliyor. Hı -hı. Ya da bir kadın geliyor. Şöyle geçerken bunun yüzüne bakıp ya bu adam sevişmiş midir, sevişmemiş midir diye düşündüğün oldu mu hiç? Şimdi bu adam benim üstüme üstüme geliyorsa <gülüyor> düşünürüm. Yanımdan geçip öçeceksin şey düşünebilir mi? Fail bir itirafta bulunmak ister misin? Hayır. Yoksa ben bir suçlamada bulunacağım. Hayır canım ben merak ettim çünkü karşıdan bir çift i̇şte geliyor ben dedi merak ya, ettiğini bildiğim için ben de zaten bireysel olarak sözüm. mesela sevişmiş midir? Iyi, i̇yi midir, değil midir? Öyle şeyler falan hiç düşündüğün oluyor mu? Ben iyi midir, de değil midir de diye düşünüyorum Yani sağlığı Bu adam iyi midir acaba? İnşallah sağlığı yerindedir diye. Adama diyorsun? Öyle mi diyorsun? Peki. Merak ettim canım sadece. Bunlar da çünkü 1661'e giriyor. 1661 de yasa şeyi gibi oldu. 1661'den şey yaparlar adamı. Fail sana da sorardım bu soruları ama Bana ee, sorma Oktay. Tehlikeli oldu. <gülüyor> Bana sorma, beni hiç bulaştırma bu tür konulara. Bence çok saçmaymış 1600 defa ne düşüneceksin ya? Dönüp dönüp aynı şeyi düşünüyorum. ya. ya. Şöyle, ama yavan adam düşünüyormuş Şöyle olacak. hesaplanıyormuş bu da abi. Şöyle hesaplanıyormuş. 52 saniyede bir kez her erkek Öyle diyor kadın, bu psikolog, psikiyatrist daha doğrusu. E i̇şte onu düşünüyormuş Fahir. E, bir kez düşünüyormuş. Kadın ise sadece bir kere hatırlıyormuş o da. O da, o da hatırlıyormuş. Yani düşünme değil de. 52 şey saniyede mi? bir ne geliyor aklına bu adamın ve de ne kadar düşünüyor bunu? Bu çok Saçma, o dakikayı tamamlayacak şekilde mi düşünüyor? Sekiz saniye şimdi bir seks düşüneyim de öbür dakikaya başlayayım mı diyor. Ama şöyle düşün yani illa... E... Şimdi mesela şu anda birisi aramızdan seks düşünüyor olması lazım. 52 saniyede se rezil olduk abi. Mesela sen Niye? düşünüyorsun diyelim Fahim. <gülüyor> tamam şu anda düşün. Düşünceyi kapatıyorum. <gülüyor> şu anda düşünüyorum. Aklımda düşün. hiç çıkarmayacağım hem de. O zaman işte Hayır, o akl zaman aklından çıkar ki bir dahaki sefere de sayılsın. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi erkekler 1661 kere düşünüyorsa... Evet. Demek ki ortada düşünecek bir şey var. Kadınlara göre hiç yok. Kadın bir kere, o da hatırlıyor, herhalde düşünmüyor. Herhalde şöyle bir şey oluyor. Bu ne mesela? Mikro... Oho. Bak, ver, bir daha yapsana. Ne o? Bu ne, bu ne? Benim aklıma şimdi bir şey geldi. Tamam işte. Bir dakika sonra gene aynı şey gelecek. İşte, gördün mü? 52 saniyede bir demek ki bunu gördüğümüz zaman bizim kafa böyle çalışıyor. Kadın bunu söylemeye çalışıyor herhalde anladığım kadarıyla. Mesela kadın bir dakikada 250 kelime konuşuyormuş. Biz? Erkek? 125 Biraz. kelime yetiyormuş gün boyunca. Bir dakikada 125 kelime ne... Nasıl konuşuyor adam ya bir dakikada 125 kelime nasıl? Topluluk Yine... çeşit olarak çeşit. E kadın bir dakika içinde 250 çeşit mi konuşuyor? Ama <gülüyor> akşam Abi, akşam ka... böyle konuşuyor sabah böyle konuşuyor <gülüyor> adam. Abi, Abi şöyle düşün ya. Arkadaşlar üç çeşit ya? ya. Gayet basit bir şey söylüyorum ya arkadaşlar. Çocuklar, kadın 1 dakikada 250 kelime konuşurken erkek dakika 1 kadar... dakikada 250 <gülüyor> kelime olmaz. Niye olmaz? Konuşamazsın ya. ya. Konuşursun. Abi. İşte o yüzden zaten düşünülmüyor. Abi 1 dakikada şey... 250 kelime konuşan insanın ne dediği anlaşılmaz. Abi e niye ne? ya? 250/60. Evet abi. Saniyede 4 kelime konuşuyor demektir bu. Oktay, Yok öyle. Seni döverim bak. 250/60 4 diyor ya. E, kaç abi? Bak, bak bir daha bakayım. 4/6 24 gene 4 falan çıkıyor 4 küsür 6 var e tamam, 4, 4 nokta olsun. 4. 0, 0, 1 ediyor Fahir tamam abla tamam e, Tamam 4 işte tamam, saniyede sen... 4 kelime çıkıyor 4 kelime süre saniyede bana 4 kelime söylerim ben saniyede sana bak işte tamam i̇şte olmadı. ama biz aynı kelimeleri kullanıyormuşuz erkeklerin derdi o 125 kelime toplam toplam 125 kelimeyle vakit o zaman... geçiriyor o zaman yani iki erkek sohbet ederken abi 125'ini söyle 125'ini söyle hadi biraz da seks düşünelim öyle mi oluyor öyle oluyor saniye, fazla konuşalım, fazla. konuşalım konuşalım hadi 8'er saniye seksimizi düşünelim yeni sohbetimize ondan sonra başlayalım mı oluyor öyle, aynen öyle oluyor ve bir kadın bir erkek konuşurken bu daha kolay oluyor anlat anlat ben düşüneceğimi düşünüyorum bu, diyor erkek e, ama şöyle bir problem var iki kadın konuşurken bu işte problem oluyor çünkü yandan gelen erkeğin düşüncelerine hiç saygı duyan yok onlar <gülüyor> düşünmüşler <gülüyor> düşünecekleriniz günün bir saatinde yanında adam 52 saniyede bir, acaba e, konuyu şeye çekse, acaba falan diye hiç şansı yok adamın. Ya. Doğru söylüyorsun. Yani bir erkeğin gün içinde o 1661 düşünceyi denk getirecek bir kadın bulmak için 52 saniyede bir aynı anda düşündüklerini yakalayacaklar yani. Siz onu düşünün. Efendim 2 saniye bekleyin ben de biraz da o düşünceye geçiyorum. Düşünüp bir eve yakaladım. geliyorum. Bunlar düşünce kaldığı sürece çok güzel <gülüyor> ama ben şöyle diyorum bu düşünce bir başkasının düşüncesini etkilediği zaman tabi herkesin düşünceleri başkalarının düşünceleriyle sınırlıdır. Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın haber Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın e, Peru terör. Burada baya da uzak değil mi bugün Güney Amerika diyoruz başka bir şey demiyoruz e, Peru'da 2400 yaşında bir ne bulunmuş olabilir 2400 yaşında bir ağaç bulunmuş olabilir e, Ne olabilir başka El yazması kitap El yazması kitap değil mi böyle inci gibi o da değil El yazması kitap 2400 yıllık olabilir mi ya Olabilir o, Olmasın ama. abi ne, ne yazı yazısı ne yazısı var? İşte sabah kalktık, ateş yaktık. <gülüyor> çok üşüdük. Ne, demir bulduk, Çiz, onu dövdük. Çiziklerle mi yazıyor? Abi sen 2400 yılında çok şey mi yazıyor yapıyorsun ya? Toplarsın şimdi 2007 buradan say. Mesela bak düşün. 393'te öncesinde say. Topla ne? Tamam, iki, ka, neyden, neyden önce oluyor? Neyden i̇şte önce bak, oluyor? Bak, 2000 ilans. yıl öncesinde ya. İncil yazıyorlardı adamlar rahat rahat. Tamam. 400 200 yıl öncesinde diye yazıyorlardır. O ha, kadar olmaz. Gene diyorlar, Ege sana da yazıklar olsun. Demir buldu falan filan diye. Ordu sağdan soldan bulmuş. şey tarih şehrinin bir kez daha tarih kitabıymış belki. Ha. Yakın tarih kitabı diyeyim. Ne yani. ne 2400, abi, 2400 yaşında bir mumya bulundu. Canım. Hmm. 14 tane miymiş bu mumya? Maalesef bir tane. E, bu mumyanın 2400 senedir aynı pozisyonda bunlar Şimdi Peru'den. Şimdi biraz... çok özür dilerim ama mumyanın 2400 yıl önce kaldığı pozisyonda olması mı iyi? Yoksa 100 yılda bir şekil veya günden güne şekil değiştirmesi mi? Iyi? Bu tabii mumya hangi şekildeyse o şekilde bulunacak ya. Hayır o, o öyle değil abi ya Sen şimdi... neye kızıyorsun bu arada? mumya 2400 yılda bir gıdım ilerlememiş ona mı kızıyorsun Ay, kız Mu mumya, Mumyalarımız yatıyor Hayır <gülüyor> yatarak mumya olmaz Şimdi şöyle söyleyeyim sana <gülüyor> Mumyalık yan gelip yan dedim. De <gülüyor> şimdi bunlar mumya. Mumya, Mısır'daki gibi bir yere Sokmuyorlar adamlar Peru'da Ortalıkta Sokaklarda mı Sokaklar, mumya ya. dolu ya Bir öyle kaldı şimdi Peru'nun iklimi münbit bir iklim değil Hı Kara abi. iklimi yani mümbit değil de derken yani havası kuru. Sen bana bitki üstünden bahset Fire. Bitki örtüsü mümbit diyorum bir şey diyor. Bozkır bozkır. Bozkır ya bildim. O zaman mümbit değil. Bozlak. Bütün evet. Perullar bozlak. Öyle bir şeysi var. Bu yazık adamcağızı da şey diye yani bulunduğu halde de ben şimdi yani, sana benzetmek gibi olmasın. Böyle hani duvar dibine oturursun çömersin. Evet. Hani evet. böyle bir çömersin böyle de. Çay içersem ya, çay, çay içtin, çayı kenara koydun. Evet. Sonra da tatlı bir rehavet çöktü böyle dizlerinin üstüne koyarsın ya kafanı. Sonra da ellerinde bacaklarını şöyle şey yaparsın. Kafa hani gömüyüme. Şey simit tezgahım devrildi. Ha, <gülüyor> e, e, e, e, e, ben de simit <gülüyor> hazenize Öyle işte pozisio, o pozisyonda bulmuşlar adam öldüğü haliyle kalmış. Ya nasıl kalacaktı Fives ya ben işte onu diyorum sana nasıl kalacak Ya Öldükten sonra böyle şey mi Demek ki bu adamın Amuda kalkıp çok şey benim var hiç kimse arkasından konuşmamış Mezarda fırda muhabis sesi desen o da yok Eee nasıl kalacaktı diyorsun da Ege Bu simit tezgahı düştü diye adamı açmak Zaten bir Ondan tane simit tezgahıyla da... bir de çay bardağı bulmuşlar Bir de marka duruyormuş yanında Ondan Öyle de namuslu da mum... adammış Açtıktan sonra mumyalamak gerekmiyor mu? Abi zaten mumyalanmamış ki kalmış adam bunu böyle... bırakıyorsun ortada öyle mumya oluyor. Mumyalı, mumya lan mumya abi. bir durumu yok abi. Hiç sarılmış durumda da yok. E, i̇skelet o zaman bu? Evet doğru. İskelet. Bunu la mumya diye yuturmuşlar. Abi <gülüyor> sen niye mumya diyorsun fay. Mumyanın bakacaksın güzel sarmışlar mı? <gülüyor> abi şimdi ben size mumya ile iskeletin farkını anlatayım. ne abi? Ben, ben biliyoruz ki biz onu. Niye sen şey yapıyorsun? Diyelim ki çinekop. Özür dileyelim. Çinekop ya. <gülüyor> evet. Bildiğiniz ya. başka bir şey varsa palamut diyeyim. Tamam. Tamam, tamam mı hangisi Çinekop çine <gülüyor> çine tam mevsimi balık mevsimi değil mi Evet. Aldım fazlası var Ucuzundan aldım çinekopu Ne yapıyorum kurutacağım ben bunu Geçiriyorum şişe tamam. Bunu asıyorum balkona Ne oldu <gülüyor> ne kurudu Ne güzel apartmanın sevgisini kazanıyorsun <gülüyor> Ne oldu kurudu o güneşte ne yaptım kuruttum Veya şöyle yaptığımı düşün İşte buna biz mumya diyoruz Ama diyelim ki ben çinekopu yedim Kılçığı kafasıyla beraber duruyor. Onu da balkona alsın. Biz buna ne diyoruz? terbiyesizlik görgüsüzlük pansoluk. <gülüyor> Hayır, pislik diyoruz biz buna ya. Ne diyoruz? Doğru, çöp diyoruz. Ama işte insanlarda olunca buna iskelet deniyor. Ee, şey olunca mumya deniyor. Anlatabildik mi? Anla. bir nokta var mı? Ki, konu uzamaz. Yani üstünde ama. etleri duruyormuş da şey olmuş, kurumuş. Duran her şey mumya değil ki ya. <gülüyor> kurumuş, kalmıştır. <gülüyor> eskilerin deyimiyle kavruk. Benim bildiğim mumya ya güzel ceme sarılır. Orada Senin eskilerimiz el, ne güzel mumya sarardı. Vardı. bir Mısır mumyasını düşün Ne? Elemeyi gözüne vuruyor. Pardon Peru mumyası ama. Yamuk yumuk bir Say, şey bir şey miyim? İnsan dediğin yaratıkta. Evet. Sadece iskelet nasıl kalıyor? İskelet. Biri onu yiyeyim. Teşekkür ederim. <gülüyor> çinekop örneğiyle çok uyuşmadı da ondan soruyorum. Şimdi hani şey dedin ya etli et, et, et, kalmış bu dedin ya. Ha. O 2400 sene so sonunda ne hale gelmiş bu? Kuru. iskelet haline mi bu, gelmiş? Kuru olmuş. Kuru kuru. Söyleyebilirsin Fahir. İskelet gibi değil ama. Yine bir iskeletten etliğe mi? İskeletten hallice yani. Hallice yani. Gibicesine. Günaydın. Günay ay günay ay ay, Gün, ay, ay, ay Amerikalı oyuncu Leonardo DiCaprio'yu biliyorsunuz. Oo, evet. 31 bilsin. yaşına evet. girdi geçen günlerde. Kaç? 31. Ee, aa, ben içini... daha büyük zannediyordum Leonardo DiCaprio'yu. ya dünkü çocukmuş. İçini içini doldurmuşlar. Onu <gülüyor> <gülüyor> da içinde doldurmuşlar. Gözlerine de nazar boncuğu takmışlar. Aa! aa. İçini İngiliz News of the World gazetesine dökmüştü. Ben de içine İngiliz kumaşı kaçmış diyeceksin hani. <gülüyor> o içine kaçmaz ki o. Ne canım pantolon. <gülüyor> ya ya da. Di Caprio tamafayır. <gülüyor> sus fayır İngiliz tonu. Di şimdiye kadar aşık olduma inanmıyorum. Gerçek aşka arıyorum ama ararken de çok şey buluyorum demiştik. <gülüyor> Allah <Anadana. gülüyor> Arayış bu <gülüyor> kadar güzel arayış da düşman başında yani. Açıkçası benim yaşımdaki bir kişinin hormonları manyak gibi bir şey oluyor demiş. İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor diye de eklemiş. Pardon kaç yaşında böyle, böyle yapmış konuşurken bir de. 31 yaşında mı? 31 yaşında. Ege'ye soruyorum Ege kaç yaşındasın? 31 yaşındayım. Sen de Dikaprio ile devre sayılırsın. Doğru. Bize söyler misin? Neler hissediyorsun? Hormonların sapıtmış mı? Hormonlarımı gayet güzel eğittim. Gün içinde hiçbir işime engel olmayacak şekilde <gülüyor> 1600 defa aklıma gelir 1600 birinci defa gelmez <gülüyor> Doğru Onu da güzel bir şekilde düzenledim Ne evet. zaman aklıma geleceğini biliyorum Gayet güzel yaşıyorum Demek gibi. ki bu adama hayvan diyebiliriz Çok özür dilerim Yok canım öyle de demeyelim ya Artist Adam ya. dertli dertli Neden Artist dertli? Bence? Seks açlığı içindeyim demiş manşet buyurmuş e, O da, o da açsa yani Millet Sahtesim. ne yapsın? Hakikaten çok ayıp. Bizim gençler de özeniyor. DiCaprio. Mesela bizim bir tane yerli sanatçımız var. O şimdi askerde falan da. Türk Dikaprio. Ha, Hangisi Türk o DiCaprio? Kaprio. Ha şey. Şu şey olan tamam anladım. Evet o da ee, özeniyordu. Hiç o da özenmesin. Da. Hiç özenmesin çocuk ya. Biz de özeniyorduk zamanında DiCaprio'ya. Ama Klaus Kinski öyle, öyle mi ya? Öyle mi ya? Valla Klaus <gülüyor> neymiş ya? <gülüyor> Onun bir de nazlı Sikinski vardı. Kızı. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da bu aile değerlerimizle hatırladık. Bayanın sabah geri döndük dolaştık ailede aile. bir geldik. Bravo, aile. bravo. Aile. Çok ya. güzel. Good nighten, good nighten, good nighten, good nighten, good nighten, good nighten. Altın satır aile kazımını sundu. Spor gündeminde bir cantasım sizlerle demiş abi günaydın. Oldu, oldu şan oldu. Vallahi bravo demiş abi. Olmayacak dediler ama oldu. Bir kez ben daha yanıldı Olmayacak denenlerin içindekilerden biri de Maalesef bendim Siz Olmayacak mı diyordunuz Olmayacak diyordum sen ne diyordun Ben olacak zannediyordum Ben bilmiyorum ki olayı ben Hayır, Zannettiğini boş ver. Bana ne dediğini anlat Ben şöyle demiştim Hani Olabilir ama olmayacak gibi demiştim ben, Ama olacak kesin gibi demiştim Ben olmayacak dedim Ben de maalesef olacak dedim yani istemesek de olacak dedim. Senin gibileri yüzünden denenler oldu Ege. Benim gibiler değil. Ben duruma baktım Demircan abi. Ben olsun olsun demedim ki. Olacak galiba dedim. Hepsinin eline sağlık. Teşekkür ederiz. Senin orucun. <gülüyor> ben anlamadım evet, Ne oldu? Eline koluna aklına sağlık. Demircan abi sizin de yüreğinize sağlık. Yüreğinizden ne? öpüyorum. Yüreğimin mi? Yüreğinize sağlık. Nasıl öpüyorsun yüreğim? İçim bir hoş oldu. Nereye öpüyorsun? İbrahim Erkal'ın yeni albümünün adı o. Ne o? Yüreğinden öpüyorum. Gülüm. Çok güzel. Canısı İbrahim mi? Canısı İbrahim evet. Şimdi maalesef bazıları artık çok neşelidir anladığım kadarıyla. Efendim? Cetvele bakınca bu görünüyor. Neye bakınca? Cetvele. Cetvel mi? Evet. Ne cetveli ya? Puan cetveli. Ha, puan jetveli. İlkdaki durum belli. Belli doğru diyebilircan abi. Maalesef belli. Maalesef belli. Olmayacak oldu? şeyler oldu. Ol, ol, ol, Olmayacak dedim ben. Olmayacak dedim. Ne oldu? Aklınıza gelmeyen başınıza geldi. Oldu. Ankara gücümüz tam 4 puanla. Tam 4 puanla. Önce. 7 maç sonunda. Tam 4 puanla. Kaçıncı sırada? 14. sırada. Maalesef 18. sırada 18 takımlı ligimizden 18. sırada olma şansını gösterdi. Şanssızlık da denilebilir herhalde Demircan bunu. Ben buna ne şans ne şanssızlık derim arkadaş. Maalesef, Maalesef. hala sen bana inanmıyorsan sana tükürürüm ben artık. Ben Mecburen inanıyorum size Demircan abi. Mecburen Madem iğrençleşiyorsunuz, neden? Neden derseniz? Neden? Çünkü neden dersek çünkü. Ben diyor hayır, siz dediğin neden diye. Neden? Kim ne neden diye soruyorsa açıklamakla mükelleftir demiş abi. Ha, soran kişi mi? Soran kişi. Neden? Açıkla o zaman şimdi. Açıklıyorum. Lütfen. Ben burada aylardır. Çok habersin. Yanaklarımı yırtmadın mı? Yanaklarınızı mı yırttınız? Yok öyle bir tabir yok ya boğazlarınızı yırttınız Boğazlarımız yırtmadınız mı? Yırttınız Yırttınız Ve buradan söylemedin mi? Neydi Tabi neydi? Ucumuzun üzerindeki kara bulutlar Bir takım ellerin dokanmasıyla Tektirik görevi görüp O kara bulutlar adeta kara bir yağmur yağmurlu üzerimize inecekti Söylemedin mi? Söylediniz de ciddiye anladık biz Demircan abi bana ne dedin? Manyak manyak konuştuk <gülüyor> sen konuşma ha, dedin evet, doğru. ama işte her zaman olduğu gibi sen haklı çaldın ne kadar <gülüyor> <gülüyor> işte bugün olan şey belli daha çok uzakta değil sevgili şehriler daha dün oynanan maçta daha dün oynanan maçta Beşiktaş Alkara'nın gümüşü oynadı ve şu kısa bir değerlendirmeye bakayım şimdi seni. 65. dakika da penaltı kurtaracağız, çıkayım. Ankara Gücü kacısı. Doğru, Şerkan. Peki, yine 65. dakika da solda. Ali Tendoğan'ın katasından yararlanarak, cezalara girerek süt vuran, Runye'nin altından topu filelerle kucaklaştıran ve topun filelerde çözünmesini sağlayan sanatçımız kim? Serkan Lan o kaleci Arif mi? Hayır, Ceyhun Ceyhun, Ankara güçlü Ceyhun Ankara güçlü Ceyhun, ama buna rağmen 2-1 yeniliyoruz arkadaş Demek ki bu durumda Beşiktaş'ta oynayanlar biziz. 2-1 yenilen yine biziz. O zaman Beşiktaş'ta Boş durmamış galiba. O da 2 tane gol atmış. Kaçıncı dakikada atılmış goller? Hangi goller? Beşiktaş golleri. Bizim golümüz 65'te atıldı. Onu anladık Demircan abi. Hemen Onun penaltının akabinde gol atılmış yani. Onların gollerini biliyorsun Evet Demircan abi. 11 ve 17 canım. E geç kalmış o zaman Ankara Gücü golleri atmakta. Ben yine burdan bazı kimselere seçlenmek istiyorum. Lütfen bizi eleştirirken dikkatli olun. <gülüyor> ne olur? Beşik day, maçtan sonra konuşulan şeylere bak. Egecim. Lütfen. Beşik, efendim. Eee, aldıyoruz yani. Bakın. Kartal'da ağır... <gülüyor> ne ne ne ne ne? Kartal'da ağır hasar yazıyor gazeteler, televizyonlar dünden beri. E, hasar esas Ankara gücünde değil mi ya? Yenilik. <gülüyor> Demircan abi iğrençleşme Bilyesi konuştuğunda Ulan hasır kimde Koray yok diyor Beşiktaş'ta Baki mercimek yok diyor İbrahim Toraman ağrıları başla diyor Hiç bizim tarafa bakan yok aslan Sağol şunlar Biz yenilmişiz ya Esas bizi biraz teselli etmeleri lazım Biz artık da ezilelim bizim için biri Çıkıp da bir şeyler söylediği zaman Ona manyak muamelesi yapalım Mesele bir Çıkıp 2-3 kelime ettiğim zaman Manyak oluyorum Deli oluyorum Okuza kadar gidiyor bu olduğum şeyler. Doğru diyemeyeceğim abi Ama Beşiktaş'ta Bakim bir cimek yok Yapma ya İbrahim Toraman ağrıları attı Hadi canım İbrahim Toraman'dan bugüne kadar ne fayda görmüşüz biz Ne? Lakin Ankara ben, gücü olarak İbrahim Toraman'ı kişisel olarak Abişi olarak çok severim Bankayı da çok severim Benim lafım Banki ile İbrahim'e takımların ön plana çıkarılıp Ankara Hücüğünün el arkaya atılmasına benim lazım. Bunun en samut örneği de. Cetvelde oldu. Her elde bakınca görülüyor. Maalesef on dokuzuncu sade. İşin çirkin tarafı yine 4 puanı olan başka takımlar zirvede. Hayır yok öyle bir şey. Yok değil mi? Bu sadece Ankara Hücüğünü. Şş öyle olsaydı iki gün daha da daha ilginç oldu. Abi. Daha da ilginç oldu. Bizim hemen üstümüzde RGS var. Kaç, RGS? Kaç puanı var? 500. 5. Yüzüne at? 5. 5. Ya? 5 puanlı demek bir puanla bu kadar şey değişiyor. Demek ki Demircan abi üniversite sınavı gibi bir şey bu. Efendim canım? Yani bir puan bile çok yer değiştiriyor. Çok. Çok yer değiştiriyor. Önemli olay sen o puanların bize nasıl verilmediğini düşün. Ya inanabiliyor musun? 7 maç yaptık. Şu anda. Şu anda 21 da... puanlı olmamız gerekiyordu bize. Eğer hak ettiğimiz puanlar verilseydi. Cetvele bakıyorum Ege. Evet. Cetvele bakıyorum. Ve galibiyet sa sayımız 0. 0 <gülüyor> Ege 0. 4 tane beraberliğimiz var. İki tane galibiyetimiz var. 4 3 nedir? 7. 7. Yedi. Yedi maçımız yok muydu? Hesap ortada demiş Keşke 9 maçımız olsaydı. O zaman 7 9. İki tane de galibiyetimiz olur deriz otomatikman. Nasıl? Neyse ben son, son soruyu sormadım Demircan abi. Sen sanırsın Sen zaten soru sormaya da. Sen önüne ne gelirse onu diye. Arkadaş ben Ay. bundan yemeyecek miyim diye sordum. Mi? Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Ankara semalarında full dönüyor helikopteri beyaz fırtınayla Şerol Bey günaydın. Şevgiye Şevgi dinleyicileri yine yağmurlu bir gün yine içimize sıkıntıların doldu. yine aleluyah sübümüz geldi. Bir günlerden birindeyiz. alev sübümüzün geldiği bu güne Ağlamadın kendimizi tuta tuta nereye kadar tutabileceğimizi bilmiyoruz. Belki de yavaş yavaş gözlerimizden süzülen yaşları dizginlemeyi bırakıp bırakalım veriyorsun diyelim. Şahabey sizden başka ağlamaklı olayı... Yani benden başka ağlamaklı olayı yok zannediyorsun ama şu anda kendine bir baksın. Nasıl kendime bak? Bir kendine bak. Ne diyorsun ya Şenol Bey ne alakası var benimle ya? Şey kendine bir bak sen bir içindeki sesi dinle. Ne olacak içimdeki sesi dinleyici? Sen biraz beni bilinmeyi bıraksan içindeki sesi dinle Şevkile'ye. Şey içindeki sesi dinle. Artık maskeler düşsün Şevkile'ye. Nereye varacağız yani? Ya bir mücadeleyi bıraksan, bir kendini benim ellerime bıraksan. Hiç istemediğim şey sen sizin ellerinize bırakmak kendime. Yani o anlamda değil, yani bir artık böyle hayatın koşturmasından bir edici için sıyırır, bir dur ya. Ee? Ee, bak, bir dur. boş Boşver şimdi Espri şakaları boşver Ben yapmıyorum bugün sadece Yapmıyor musun? Espri şaka yok mu? Bugün espri şaka yok İyi tamam ee, İyi tamam bak ne kadar güzel Yavaş yavaş Şimdi artık koşturmalarda bırak Deme kendi kendine Bu kimdir o nedir şu, nedir şu nedir şu ne olabilir Ne olabilir diye soruları bırak Anladım şey abi tamam iyi bıraktım ben kendi ama tamamen bırak nasıl tamamen iyi? Yani. Nasıl sal diye ne sal diye nereye sal diyeyim yani? sen şimdi yani da olduğunu eşbiller olduğunu düşünme bunları beni bile helikopter gibi düşünme de senin içindeki bir ses gibi düşün evet nasıl hüzünlendin mi niye hüzünlendim şey abi iyi daha rahat ettim ben yani. ama öyle değil arkadaş şimdi hayatını düşün Evet. Ne var hayatında? İşte bir dolu şey var ya. E onlara düşünme, onlara yok üzermedir. Evet. Ne var şimdi? Ne ne? Hiçbir şey yok değil mi? Ev var ama yani, yani ben olanlara düşünme, olmayanlara düşün. Hiçbir şey yok. Yeah, hiçbir şey yok. Kim var ki? Nasıl kim var eğer? Benden başka kim var? Bin tane adam var ya. Bin tane onlar değil. Şu anda kim var Şevgil Şu anda kim var hayatında benden başka? Ben sana bir kimse. Bu acıklı değil mi? Bu, bu acıklı tabii ki. Eee acıklı tabii. Eee Şenol Bey yapma ya lütfen saçma saçma konuşmayın. Saçma saçma konuşan şeysin Şevki'ye. Sizden diyoruz ki çevrende dostların, çevrende arkadaşların, çevrende seni seven Ama bugün şöyle bir baktın da Şenol Gümayrak'tan başka kimi kimseyi yok. Sana sahip çıkan sana kol kalan gelen. Sana... Alo? Ne? Ne yapıyorsun? be anla... Ya biraz duygulanıyorum ben. Ya ama beni duygulandırmanız lazım Şenol Bey. Siz kendi kendinize havaya giriyorsunuz. Ben kendim... Baştan alıyorum. Ya bıraktan var. Baştan. Şu anda kim hayatında? Siz varsınız Şenol Bey. Şinirlenmeden söyle. Sen varsın Şenol. Efendim? Gülmedin. Sen varsın Şenol. Teşekkür ederim. Şevk'e gel. Ne, ne, ne de şu anda? Neredeyse. Bulutların üstünde, yani o yağmur damlalarından uzak bir yerdeyiz. Mutlu musun şimdi? Mutlu muyum Şenol Bey? Mutluşun. Mutluyum Şenol Bey. Mutluysun değil mi? Peki ya, bulutların altındaki o Ege'ye bir bak. Nereden bakacağım Şenol Bey? seveyim, bir şey anlatırken yani bari bir kendi içinde bir mantığı olsun. Işte. Ben bulutların üstündeysem, bulutların altına nasıl bakacağım? Buluttan görebilir miyim? Buluttan görebilir miyim? buludtan göremezsin değil mi? Hemen de çeviriyorsun şey değil mi? Evet çevirdi değil mi? Şimdi ne olması gerekiyor ben ağlamam mı gerekiyor Şehnaz Bey? Evet. Ne anla ben ne ağlanacak bir şey diyor? Ya şey biraz aletim ben devamını getireceğim. <gülüyor> ya yani lütfen öküz gibi ne işi insan gibi alet bir an olsun insan olduğunu hatırla ya. Ne bu hayat böyle, Şenol'dan başka kimsem <gülüyor> Kim niye <ne? gülüyor> Şenol Bey <gülüyor> Nasıl salak gibi ağladın? Ne var ya, ne ben onu sizi rahatlayayım Bırak beni, kız gibi ağlıyor şuna. Ne haber, kız'e gel, e -e -e -e. Eteğin çamur olmuş e -e -e -e -e Olmuş, çok selansın ha Ne, ne oldu şimdi bana? Ne ağlıyorsun, sulu göz? Sulu göz, macun göz. Ne yapayım? Ya şemkini dinleyeceğiz. Salak bu ya. Şembe kapan Allah aşkına. Kapanacağım oğlum. Seninle sulu gözle konuşacağım? Salak. Ağlama, ağlama bitti. Hiç bile dönmüyorsun sabah sabah. sunduğu Modern Sabahlar yarın sabah devam edecek.